Su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yecü. Geçtiğimiz günlerde Karapınar'da büyük bir obruk oluştu. Obruk hepimizin bildiği gibi özellikle kireç taşı formasyonlarında su erozyonu neden olduğu bir çökmeyle oluşuyor. Yani büyük bir çukur oluşuyor. Karapınar'ın ilçesin, ilçesinde yani bir Karapınar ilçesine bağlı Hotamış mahallesinde boş bir tarlada oluşan yaklaşık 40 metre çapında 20 metre derinliğinde ...bir obruktan bahsediyoruz bir çukurdan... ...bu tabi tarlada traktör çalışırken olabilirdi... ...oradan bir insanlar insan geçerken... geçerken olabilirdi... ...Allah korumuş yani gerçekten bir şey olmaması bir mucize diye bakıyoruz... ...evet e, ama bir, bir yandan da çok da detaylı bir biçimde bilmiyoruz... E, ...nasıl Hı -hı. oluşuyor bu obruklar... Evet. ...yani ben şahsen tanık olmadım... ...belki öncesinden hani oluşuma ilişkin Hı. bir işaretler falan da oluşuyordur... E, bir bu obruklar neden oluşuyor ee, çünkü bu yeni bir şey değil... E aslında çok sayıda evet. obruktan bahsediyoruz aynı bölge içerisinde. Tabii ki bu bölgenin özelliği de e, obruk oluşumunu e, sağlayan bir etken. Yani jeolojik yapısı az önce senin söylediğin gibi. Hı -hı. Ama bunu tetikleyen unsurlar var. Hı -hı. E, ve bu e, oluşumları konuşmak üzere e, programımızda bir konuğumuz olacak. Tema Vakfı Karaman İl Temsilcisi Mutalip Yıldırım Bey. E, bizlerle birlikte olacak. Evet. Hattasınız değil mi Mutalip Bey? Evet hatta. Merhabalar, Merhaba. hoş, geldiniz hoş geldiniz programımıza. Evet. Sağ olun, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, biz ufak bir giriş yaptık e, Mutalip Bey. E, bu... Son oluşan obruk üzerinden aslında e, Konya Havzası içerisindeki su meselesini, e, hmm. daha doğrusu su sorununu e, derinleştiren meseleleri konuşmak istiyoruz sizinden. Hmm. E, e, ama en basitinden bir soruyla başlayalım. Biz tabii ki e, onu ifade etmeye çalıştık. Şahsen tanık olmadık herhangi bir obruk oluşumuna. E, ama önceden ha, e, fark ediliyor mu bu obruk oluşumları? Yoksa böyle bir anda bir çökeltimi oluşuyor? Bir, siz buradan bir şeyler söylemek ister misiniz buna ilişkin? Şimdi, e, şimdi öncelikle biz şu anda e, radyo savaşında dinleyen bütün e, dinleyicilerimize vatandaşlarımıza e, iyi günler diliyorum, e, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Hı hı. E, Karaman'dan da selamlar söylüyorum. Aleyküm, sel e, Teşekkürler. Biliyorsunuz e, Karaman Konya Havzası. Yeraltı sularımız bakımından çok azalmakta gün geçtikçe 10 metre, 20 metre artık yeraltı sularımız derinlemesine azalmakta. Hmm. Hatta çok önceki zamanlarda 30-40 metrede, 50 metrede su çıkarken hı hı. yakın zamanımızdaki bir kuyu denemesinde 280 metrede Su alabildiğini. 280 e, metre. Dolayısıyla yeraltı Hı -hı. sularımız e, gün geçtikçe e, çok azalmakta. Hı -hı. E, bir de burada karasal iklim olduğu için e, biz e, şu anda yıllık e, 250-260 milimetre yağış alıyoruz. Hı -hı. Çok kurak. Dolayısıyla evet, evet. çok büyük su sorunumuz var. Ama e, bu böyle bir su sorunumuz var iken ee, yanlış kullanımlar neticesiyle e, özellikle ruhsatsız kuyular, bilimsiz açılan, e, izinsiz açılan e, kuyular, e, yanlış kullanımlar, yanlış e, tarımdaki suyu çok fazla çeken e, pancar, mısır gibi e, üretimler e, evet. bunlar gün geçtikçe e, yeraltı sularının tükenmesine neden oluyor, azalmasına neden oluyor. Bu azalmalarda da sürekli e, e, sürekli karşımıza su çıkıyor kamuoyunda da yakında da basında sanırım Hürriyet Gazetesi'nde çıkmıştı en sonki okluk. opruk. O, evet. E, opruklarla karşılaşıyoruz. Yani bunun da bu oprukların e, nerede ne zaman nasıl oluşacağını bilemiyoruz doğrusu. Bir gün bir bakarsın bir apartmanın altında da bu gerçekleşebilir. Üzerindeki işte 50-60 dairelik bir sitenin altı da çökebilir. Evet. Ya da normal bir yerleşim de altında da olabilir. Dolayısıyla vahşi sulama özellikle bunlara en büyük nedenler şu anda su kaybımıza. Ee, aslında kamu kurum ve kuruluşları zaman zaman paneller düzenliyorlar. Hı hı. Belediyeler mesela yaz döneminde işte şehir suyunu veremiyorlar bize. E, veremeyecek, veremez duruma düşünce ne yapıyor belediye? Bilbordlara lütfen suyu, suyumuzu az kullanalım, israflı kullanalım, israf etmeyelim diye mesajlarla bir su tasarrufunu yöneltmeye çalışıyorlar. Ama şu bir gerçek ki ya bu e, yalnızca tabii ki tasarruf katkısı olur ama e, esas e, vahşi sulamayı yanlış tarımı düzeltmedikten sonra e, yeraltı suyumuzun e, sorunlarını halledecek e, durumumuz söz konusu değil. E, hmm. Böyle olunca önümüzde de e, çok büyük bir tehlike var. E, biliyorsunuz e, 2012 yılı kömür yılı ilan edildi. Evet, ona geçeyim. E, hmm. Burada da e, 580-600 megawattlık 10 tane termik santral yapılacak. Evet. E, bu şu demektir, yani yeraltı sularımızı büyük bir kısmını yüzde 80, yüzde 90'ını çıkaracağız demektir. Çünkü bu neden e, şimdi çıkarılacak olan değil kömür yer altında ki sularımızın altında. Yani evet, evet. 150 metrenin altında Dolayısıyla biz önce Yer altındaki e, Su rezervini boşaltacaksınız Hı -hı. Suyu çıkarttıktan sonra Bu suyu nereye koyacağız Yani e, Bunun için bir gö gölet Ya da işte herhangi bir yer Bulmamız lazım ama bu çıkardığımız Suları daha sonra e, Tarımla kullanamayacağız e, Boşaltmış olacağız Ancak bu aşamada da suyla karşılaşacağız yani yeraltı sularını bilim adamları şöyle söylüyor. Bansı diyor ki yani bir e, Frans Paris'in metrosu gibi ya da e, Moskova'nın metrosu gibi yer altından birbirine çok e, içi çiçek yani labirentler gibi diyor. Bansı da diyor ki bazı bilim adamları da yok işte 300 metre altında tüm bir e, göl gibi üstünde deniliyor. Bunun e, bu bilim adamlarının her ikisi söylediğini de varsaysa yani ikisi hangisi birden doğru olsa bu suyu çektiğimiz zaman artık yer hareketleri e, kesinlikle kaçınılmaz olacak. İşte o bu okluklar ya da çökmeler e, kesinlikle gerçekleşecek. Evet. E, dolayısıyla e, bizleri idare eden kamu idarecilerimizin, e, ilgili bakanlıkların bu konuda e, uzun vadeli e, tarım politikası ve e, su politikası izlemek durumundayız. Ee, şimdi bu termis santraldaki Yalnız Ziyit'le olan kısmını söyledim Bir de e, Biliyorsunuz e, Bu termis santraller soğutma suyuyla e, Ayrıca e, Su ihtiyaçları var Şimdi bunu e, Konya Ovası'nda Karapınar e, Ereğli, Akçaşehir, Karaman Bu bölgede e, Bu soğutma suyunu nereden alabileceğiz yok O zaman e, Bu konuda da biz tema vasfı olarak Bir çalışma yaptık e, 8000 civarında kuyu vurmamız gerekiyor. Yani civarında. bu aşağı yukarı e, yeraltı su yollarını bitirmiş anlamına evet. geliyor. Bu kuyuları vurduğumuz zaman yani e, parça parça yapsak bile en azından e, ortalama bir termin e, bir yıldaki 2.5 milyar e, metreküp su ihtiyacımız var. Bu suları çekmeye çalıştığımız zaman yeraltı suyunun tamamen dengelerini değiştireceğiz. Ve çok büyük e, sağlık sorunu, kaza yani e, sosyal bir ile karşı karşıya geleceğiz. Evet. Dolayısıyla e, ama bütün bunlar e, bunların karşılığında da bir film ayağı. E, bu limit veriliyor işte bir firma belki e, şu andaki mevcut müteahhitlerden bir kişi bundan zengin olacak ama Hı -hı. toplumda e, buradaki e, yaşayan köylü nüfusu, kasaba nüfusu, bundan e, illerimiz, ilçelerimiz e, sonuçta zarar edecek. Evet, Artı, e, ya bu limit de 30 yıllık yani 25 yıl 30 yıl, 25 yıl 30 yılda hem topraklarımızı kaybedeceğiz. Ee, hem de yeraltı sularımızı kaybedeceğiz. Tarımdan olacağız. Şu anda biz e, Karaman olaraktan e, Konya e, istihdamı e, halletmiş değiliz. Yani tarımımız şu anda çok iyi. Tarımdan bir sanayiye geçmişiz. E, dolayısıyla şimdi e, düşünebili düşünebiliyor muyuz? Yani tarımı e, sanayi ile birleştirmiş İstihdamı halletmiş bir durumdayız. Ee, böyle olunca şimdi yeraltı sularımızda bu sorunu yaşadığımız zaman e, ne olacak o zaman? Ee, bir şekilde tarım ve istihdamımız tehlikeye girecek. Yani evet. bütün konuda... yaşam olanakları Hı -hı. kalkacak. Mustafa Bey, yani sonuçta evet. su olmazsa hayatta evet. yok yani. Evet. Hayır bir de şey var ben onu da iklemek istiyorum Muttalip Bey izninizle. Burası hem Türkiye'nin buğday ambarı hem de dünyanın ekolojik olarak 200 hassas alanından bir tanesi Konya Havzası. Yani sadece Karaman değil. Burada yapılacak her şey aslında bir doğal mirası da yok etmek anlamına geliyor. Yani sadece oradaki istihdamı değil orada sadece göçü tetiklemekten bahsetmiyoruz. Çok önemli bir hani gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir yerin yok olması anlamına geliyor. Evet bir şey daha e... ona, ona e, katılıyorum. Şimdi zaten bütün e, strateji uzmanları gelecek 50, 100 yılın e, su savaşları ve gıda savaşları olacağını e, biliyorsunuz e, söylüyorlar, e, anlatıyorlar. Evet. Dolayısıyla e, önümüzdeki e, 10, 20, 30 yıllar içerisinde biz bunları zaten e, gelecek nesiller e, yaşayacak. Siz çok doğru bir şey söylediniz. Hep çocukluğumuzda biz diye konu Yani Türkiye'nin buğday yanbarı okulda da öyle öğretildi. Buğday yanbarının ortasına biz hançer, hançerli resmen hançerlenmiş olacağız. Yani hmm. hem su kaybımız olacak. Artı bir de yani şunu açıkça ifade edelim ki, yani ekonomik kriz oluyor dünyada işte. E, yarın dolar 10 bin lira oldu. İşte telefonlar çok pahalandı. Ya yani insanlar. Karım olursa, bizim buğdayımız olursa, nohut fasülyemiz, bakliyatımız, bulgurumuz olursa, doların pahalanması, teknoloji ürünlerin yani hiç kimse elektrik yemeyecek, telefon yemeyecek, bilgisayar yemeyecek, bizi ilgilendirmiyor. Yani bunu elimizden esasında toplumsal barış, topraktan ve sudan geçer. Yani bunları kaybettiğimiz zaman toplumsal barışımızı kaybedeceğiz, özgürlüğümüzü kaybedeceğiz. Halk sağlığı açısından insan sağlığını kaybedeceğiz. Evet. Ee, ciddi manada da Türkiye ekonomisi bizim e, ürettiğimiz buğdayda e, mesela e, 400 bin ton civarında buğday arpa üretimimiz var. Elmada e, çok güzel elma bahçelerimiz var. Yine 400 bin tonun üzerinde elma üretimimiz var. Fasulyede, bunduruzda, e, nohutla. E, evet. Bu yani ciddi manada e, ürettiğimiz var. Yani şu anda e, şunu söyleyebiliriz, Konya Havzası olaraktan e, istihdamını halletmiş. E, yani bir bölgeden bir, en önemlisi bir tanesi bizim ve e, tarımsal ürünlerimizi sanayiyle birleştirip e, bunu da aynı endüstriyelle dönüştürerekten e, yine istihdama katkımız olmuş ve artı. Yaptığımız ihracatla ülke ekonomisine katkımız var. Yani sonuçta bu su işi hem tarımımızı etkileyecek hem de normal olarak insanların normal olarak içme suyunu etkileyecek. Ekleyecek. Etkileyecek. Çok affedersiniz. Şimdi yakında yine basında bir şey çıktı. Belki arkadaşlar sizler de takip etmişsinizdir. 2 milyar insanın üzerinde şu anda kirli su içiliyor. Evet evet. evet. Biz evet. bunu sık sık dile e, getiriyoruz. Zadetelerde basında. E, e, basında. 7-800 milyon şu anda dünyada e, su e, hiç içemiyor. Dolayısıyla bunlar bu doğal varlıklarımız bizim sınırsız değil. Yani elimizdeki evet. toprak, su, hava sınırsız değil. E, bilmem e, bu konuda e, Anlatabildim mi? Evet, yani çok aynı, iyi. aynı zamanda e, Buradaki yaşayan nüfus da açısından ciddi Sorunlar yaşayacağız evet. Yani Zaten e, hepimiz biliyoruz ki Su varsa hayat var hı hı. Yani e, geçmiş dönemlerdeki Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu, Yani Anadolu'daki diğer medeniyetler Nerelere yerleşim e, Kurmuşlar? E, suyun olduğu bölgelere yerleşim e, kurulmuş Su yoksa Orada hayat yok demektir ama bu elimizdeki e, sınırlı olan suyu, su miktarımızı, Karasar isim olan bölgemizi yine bir başkası bir şey yapmıyor. Kendi elimizle, kendi ellerimizle imha ediyoruz. İşin e, yani en ilginç tarafı burası ama biz e, bir sivil toplum e, örgütü olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Tamamen yasalara uyararsan, yasalarımıza verdiği izinler çerçevesinde... Yaptığımız bütün bilimsel çalışmaları karar vericilere, siyasetçilerimize, bizi idare eden ilgili bakanlıklara sürekli bunları bilgilendirerek, bu yayınları onlara ileterekten konuyu çözmeye çalışıyoruz. Evet. Çalışmalarımız da şu anda bu şekilde devam ediyor. Evet Aa, aslında çok iyi şeyleri ifade ettiniz Mütalip Bey şimdi e, çoğunlukla bu yapıla geliyor işte vatandaşları tasarruflu olmaya teşvik ediliyor edilsin bunda hiçbir sorun yok ve biz vatandaşlar olarak tasarruf tedbirlerine riayet edelim. Ama bizim etmemiz yeterli olmuyor. Daha büyük projeler e, ettiğimiz tasarrufları da aslında yok eder halde. E, siz ifade ettiğiniz ama bir kez daha özetlemek gerekirse e, bu işte inşa edilmesi planlanan e, planlanan e, termik santralin e, yeraltı yani kömürünü çıkartabilmek için bir yeraltı rezervlerini, su rezervlerini hmm. boşaltmak gerekiyor. Bu başlı başına bir sorun. E, daha sonra kömürü işte işte e, termik santralinin su soğutması sırasında yani e, çok miktarda su. Siz az önce söylediğiniz 8.800 kuyu açılması bu temanın raporundan e, aktardığım bir veri e, gerekiyor. Saniyede, 30 yıl boyunca her biri e, saniyede 17 e 10 su litre e, evet. su çeken 8.800 kuyu açılması gerekiyor. Evet. E, sadece bu da değil aynı zamanda yani bu bizzat su varlıklarını yok eden iki tane önemli e, şey, e, adım. E, ama aynı zamanda kümül termik santralin bir başka e, etkisi ise sera gazlarını arttırması. E, bu bölgeye e, yapılan termik santralin büyüklüğünü göz önüne alacak olursak e, Türkiye 2010 yılında saldığı toplam sera gazı salımların 4.4 katını denk gelen e, karbondiolatörler ...dioksit eşdeğerini atmosfere salmış olacak ki bu da Yıkılırsa. aslında Hı. kuraklığı tetikleyen bir unsur olacak. Çünkü Hı. en büyük tehlikemizde... E, bölgede ya da Akdeniz bölgesi içerisinde kuraklık. Yani katmerlenen sorunları e, inşa ediliyor. Bunun için adımlar atılıyor. Ondan sonra da e, önümüzdeki 20-30 yıl su e, savaşları gıda savaşları olacak tespiti insanın canını çok acıtıyor. Bunların hiçbirinin e, birine mahkum değiliz aslında. Evet. O yüzden itiraz noktalarımız değil. çok gerçekçi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bunu bütün yasal haklarımızı kullanarak dile getirmeye çalışıyoruz. Bir şey daha yapıyorlar mı Talip Bey? Bu konuda fikrinizi de alalım. Bir yandan yok ediyorlar ama bir yandan da başka bir yok etme projesi mavi tünel ile de işte bölgeye su taşınılıyor. Bunun hakkında da bir miktar bilgi aktarabilirseniz programın da sonuna gelmeye başladık. Şimdi e, mavi tünel ve aslında onu da şu anda termis ile ilgili şöyle söylüyorlar, 410 milyon metreküp Konya ve kısmen Karapınar, Karaman arazilerine sahamıza bizim su getirileceği söyleniyor. Ama orada şöyle bir tehlike var. Bir de Konya'nın işte şehir merkezinin içme suyu olarak kullanılacağı da söyleniyor. Evet. Ee, orada da yani bizim hani devreye demişler nerem doğru şey, nerem doğru hesabı var gibi. <gülüyor> şimdi göksu üzerinde bu mavi tüneli yaptığımız e, buranın üzerinde şey var. E, HES barajlar planlanmış. Hı hı. Şimdi e, buradaki HES barajlar zaten e, Amerika ve Türk e, firmalarıyla ortaklıkla yapılan Barajlar, HES e, elektrik santralleri. Şimdi e, buradaki plan yanlış planlamanın neticesinde biz oradan 410 milyon metre suyu çekeceğiz. Hı. Ama şimdi uluslararası bizim Avrupa Birliği'ne yaptığımız anlaşmalarla e, bizi bağlayan tahkim yasası var biliyorsunuz. Şimdi yarın bir gün bu HES'teki Firmalar şu anda e, yerli firmalarla Amerikan firmaları ortaklıktan ayrıldı. Yalnızca Amerikalılara kaldı. Amerikalılar yarın diyecek ki ben yeterli suyu alamıyorum ve elektriği üretemiyorum diye e, bu göksu üzerindeki çekilen sudan dolayı hakimden bizi cezaya mahkum olacağız. Yani ülke bir kere hmm. bundan sıkıntı Hazineden yok. para ödeyeceğiz şimdi, böyle bir değil, şey olduğunda. Çoğu durumda öyle. Zaten bu Doğuşu'dan yani, Mavi Tünel'deki alınan içme suyu olarak mı kullanılacak? Sulama suyu mu? Yani Karaman'a zaten suyu bile zannetmiyorum yetişmez ama bizim sınırlarımızın olan kısmına belki çok az olacak. Yani şimdi bunun da adı belli değil. İşte bunun kimisi diyor ki yani bilgi kirliliği terör santrala direkt verecekler diyor. Ama hmm. ne olursa olsun hangi türlü olursa olsun ee, sonuç itibariyle e, bizim yeraltı sularımızın ve e, tarımımızın sistemi bozulacak. Hı hı. Ee, ya bu kesinlikle bunu ifade etmek istiyorum. Yani biz burada şunu söylemek istiyorum aslında bütün dinleyicilerimize bize Kemal Atatürk'ün e, söylediği bir miras var. Bilim ve akıl. Yani ülkemiz ne olur ilgili bakanlıklar. Ee, bu projede yer alan e, bütün teknik elemanlar bilimsel çalışsınlar bilimsel raporlarımız çıkarılsın ondan sonra ortak aklı kullanarak yapalım biz burada e, sivil toplum örgütü olaraktan birçok bu e, vilayetin e, yapmış olduğu kamunun yapmış olduğu suyla ilgili su sorunlarıyla ilgili olan toplantılara da katıldı katılıyoruz ama orada görüyoruz ki e, yani e, sürekli su sorunu tartışılır iken aynı zamanda da biz bu konuları dile getiriyoruz. O zaman da bir şey diyemiyorlar. Yani ben şunu e, kesinlikle bu toplantılarda ifade ettim. Madem su sorunumuz var ise e, niçin bakanlıklar arası bir koordine yok? Yani bir evet. yerden enerji Hı -hı. bakanlığı termik kuracaksa, öbür taraftan derse su arıyorsa... Yani Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Öbür taraftan yine mavi tüneldeki bu su içme suyumuz Konya'da yoksa e bütün bunları birleştirdiğin zaman yani büyük bir sorun gözükmüyor mu? Evet birbiriyle çelişen açıklamalar, yani birbiriyle çalışan projeler var. Evet. Var. Yani bunu paylaşmak istiyorum. Yani evet. Bu bir plan dahilinde olması gerekmez mi? Yani geleceğimizi biz... E, Planlama yaparaktan e, uygulama yapmamız gerekmiyor. Mesela test yapacaksak e, oradaki e, bir yıllık suyu ölçmemiz lazım. Ne kadar metreküp bundan insanlar ne kadar kullanıyor, bu düzergahta ne kadar kaç köy var. E, Tabii hepsinin metre, koordineli olması lazım. Or, programımızın yatağı, da sonuna bu, doğru bu, geliyoruz. Muhtalip Bey çok güzel anlatıyorsunuz, çok kapsamlı bilgiler veriyorsunuz ama sonuna doğru da geliyoruz programımızın. <gülüyor> O yüzden evet şimdi dediğinizi toparlayacak olursak yani bu bakanlıklar da kendi aralarında zaten koordine işler yapmıyorlar. Hatta sizinle telefonla konuştuğumda ben şey demiştiniz hani bir de güneş paneli projesi yapılması planlanıyor şimdi. Şimdi hani evet. şey dediniz ya. Bir yandan güneş paneli diyorlar, bir yandan işte böyle bir e, daha fazla şey, obru oluşacak kömür, <gülüyor> kömür. Evet, kömürlü termik santralden bahsediyorlar. Şimdi kömürün olduğu yerde zaten o dediğiniz gibi dün konuştuğumuz gibi güneş panelinin işlemesi imkansız yani o tozdan, dumandan. Böyle e, gerçekten de abuk sabuk evet, şeyler oluyor. E, şunu da ekleyip e, isterseniz kapatalım. Hmm. Aslında bütün havzalarda aynı problemi görüyoruz. Havzalarda e, planlama, hmm. yani planlama havza bazlı olması lazım ve bir su kullanım önceliği olması lazım. İnsanların içme amaçlı, geçimlik tarım amaçlı e, ve ekolojinin ihtiyacı olduğu su öncelikli olarak tespit edilmesi. Ondan sonra e, sanayi ya da işte endüstriyel tarım dediğimiz alanlara e, su Aynen. ayrılması Hı. gerekiyor. Öbür türlüsünde e, çok büyük yıkımlara yol açıyor. Bu e, havzalar arası su taşıma meselesi ise asla çözüm oluşturmuyor. Aynen. Ne e, suyunun alındığı havzaya ne de gelen e, havzaya e, mutluluk, getirmiyor, mutluluk yani, getirmiyor. Bütün havzalarda yaşadığımız sorunu çok e, iyi bir biçimde özetlediniz e, Mutalip Bey. Çok size teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Evet. Programımızın evet. sonuna geldik. Evet. E, son olarak şunu son o, bir o, cümle o, alalım. Ondan sonra kapatmamız lazım maalesef. Evet, e, şimdi bu tür e, projelerde bir kere e, üniversitelerden faydalanmamız, e, bilimsel projeler e, üretmemiz gerekiyor başta bir. E, ortak akıl kullanıp e, yalnızca e, karar vericilerin, bizi idare edenlerin e, dayatmasıyla değil, e, hmm. devletimiz sonuçta, devlet millet e, hepsi birbiri için vardır. E, sivil toplum örgütlerini, orada yaşayan halkı, vatandaşları, Dinlememiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bir bütün olaraktan bunları düşünmek lazım. Bunların ileriki aşamada maliyetleri topluma, devletimize çok pahalıya mal olacak diye evet. ben düşünüyorum. Aynen yani öyle. Yani kısaca zamanımızda. Evet maalesef zaman, bitti süremiz. E, çok çok teşekkür e, ediyoruz. Şunu, değerli katkılarınız şunu, için. Şunu şöyle söyleyin. Bir bakkal artık... gibi yaptığımız <gülüyor> zaman bile bir de zarar kar. Yani böyle aynen. bir işten ne kadar karımız var. Bu ne kadar bizden evet. bir sürüyor? Bunlara baktığımızda bile bunu kolayca anlayabilecek e, herkesin aklı var diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür Umarım ediyoruz. faydalı olmuştum. Evet olduğunuz ee, Çok teşekkürler gerçekten de. Maalesef programımızı burada zaman, bitirmek zorundayız artık. E, bu konularda daha dikkatli olurlar diye Peki. Diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, su hakkında bu haftalık bu oğlum. kadar. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su.